Modern Sabahlar Başlıyor Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Çok zaman kaybettiğimiz için bütün esprilerimizi arka arkaya yapmak zorundayız şu anda Bütün espriler ama akla gelen bütün esprileri yapıyoruz <gülüyor> Evet Yaptı, <gülüyor> yaptı zaten Yaptık. Oktay. Eksiğimiz vardı bir iki parça onu da Oktay <gülüyor> sağolsun. Küçük Bey küçük Bey yapmadınız. Kucuk Bey yapmadınız. Ağırmıyor. <gülüyor> Ağırmıyor. <gülüyor> Ağırmıyor. <gülüyor> Ağırmıyor. Bütün esprileri yaptık. File saniye Michael yapmadık. Michael'ı yapmadık ya. Diye yapmıyorsun. Michael'ı yapmadık. Diye espri Çok, çok özür dilerim. Ben biraz hastayım ya. O yüzden çok özür dilerim ya. Hastayım mı? En güzel evet, yapacağın evet. Zaman... <gülüyor> Batlat esprini yapacağın zaman. Butterfly espirini. Dostlarım beni hastayım sanıyor. Hastayım hiç kimse bilmiyor. Bilmiyor dedik ve bugün 14 Mart dolayısıyla güzel hastalıktan geliyoruz. Bütün tıp camiasının Tıp Bayramını kutluyoruz. Hayal, hayal, en sevdiğimiz hayal. camialardan biri olan doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, sağlık eskiler, çalışanları. Sağlık çalışanları hepsi. Ne ilaç müvessilleri de girmez mi? Girer. girer. O, ee, girer. Hastalar bile girer ben öyle söyleyeyim Tabii sana. canım yani doktordan daha çok hastanede mesaisi olan hasta var. Bugün hasta olanları ne, ne mutlu. Kaç hmm. kişi kutluyor onların tıp bayramını da. Hmm. Hakikaten, Çocuklar ee... çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum duygulandırdınız. Şu anda duygulanlar yaşıyorum. E... Vallahi ağladım ağlayacağım yani. Evet biraz öyle bir sesin öyle geliyor zaten. Ee, Neden senin... anladığını anlamamışsınızla birlikte bu Sinirden. hisli halin sizde duygulandı. Aynı zamanda bugün e, dünya pi günü. Pi sayısının bulunduğu gün. Evet pi sayısının. Dünyada aslında... ilk kez binlerce yıl önce bir çemberin çevresinin ne, neyine orada? Yarı çapına bölündü. Yarı çapı mı çapı çap, mı? Çap çap. Çapına, çapa 2 yani çarpı r'ye ve o, buna da ne diyelim ne diyelim, ne diyelim pii. Pii. çünkü sayı evet. uzuyor ya. <gülüyor> <Evet>. O <gülüyor> zaman Pisagor'un <gülüyor> arkadaşlarından bir tanesi. Şey. Pisagorcular mı buldu onu? Pisagorcular buldu. çünkü Psegor, Psegor, P. P. Başka bir şeyciler daha söylesin mesela. Öklidçiler vardır Bak, abi. var. Aynı dönemden bir şey söyle bana. Pisagor döneminden mi? Pisagor döneminin değerli e, matematikçilerinden. Sinir devriminden değerli matematikçi. Niye bilmiyorum. Onu sen söyleyeceksin. Matematikçi olan sensin ya. Dört işlem usus falan gibi birileri var mı? Bak adam ne güzel söyledi. Dört işlem usus. Cebir Rus. Cebir Rus. Tabii. Cebir Rus dediğiniz cebiri bulan mı? He. Cebir Rus. <gülüyor> Sağ. <gülüyor> <gülüyor> Cebir Rus. Tabii Amerikanın Seattle'ından çıktı değil şey mi? Böyle Facitili ismi var. Fasitili. Fasitili mi? Fasitili mi? Fasit makinesini icad eden, taşlardan yapar. Evet köleler çeviriyordu Yunanistan. Evet, Abaküs Ab var. Abaküsüler Ab Ab Ab Ab var. Abaküsüler Abaküs. Ab i̇lk ilk matematik şey yapan Abaküs. Etnik kökenlerine inelim mi Abaküs? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani değişik değişik şeylerden yani. Göçmen de öyle dolaşıyordu. <gülüyor> göçmen öyle. Sandan yola çıkmış antik Yunan'da. Antik Yunan'dan ondan sonra başka kimciler vardı matematikçi. Tombulcular var. Tombul matematik. İlk matematik dergiye aktaran Tomluk diye geçer. Tabii kilden. Fotoğraflarıyla. Kilden şeylere Mızır. yani böyle papirüsler papyrus, halinde evet. papyrus tombul papirüs tombul papirüs sonra tombul matematikte devam etti ülkemizde de çok çok çok çok kişi var bir yeni ne bir ya? yeni bir fraksiyon getirdi ha ne, ne diyebilirler cevapları sorunun yanına parantez içinde yazma şeyin anlayışını getirdi matematikte Tabii canım çoktan seçmeli anlayışıdır ondan sonraki dönemde modern matematikçiler. Tabii o tabii yakın Bayağı dönemde. Şey öleceğim Jam Nirvana falan. E falan. Bak ne güzel. Evet onları da bir kez daha anmış olalım. Anmış olalım. Başta P'ler olmak üzere herkese anmış olalım. Herkes kendi imkanına göre kendi çapında bir daire çizip bölüp pi sayısını Bugün, bulup bulun. şey yapabiliriz. Evet, herkes kendi imkanları doğrultusunda. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Evinizde hamur açıp... Ee, onu bir tencereyle kesip etrafını e, bir if vasıtasıyla ölçerek daha sonrasında da e, o çapını bölerek kendiniz evde de yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. bunu rahatlıkla. Afiyet çok olsun. Çok da pratik. <gülüyor> evet. Çok da pratik. Ee, Bugün onu... zaten çeşitli programlarda bu yapılacakmış. Derya Baykal'ın programı devam ediyor mu? Herhalde ediyor. tahmin ediyorum devam ediyor. Geçen Ot. sezon çünkü şeye başladılar onlar bir çemberin çevresini çapa böldüler. Hala. Bakın bu programımızda da devam ediyor. İki... Daha devam ediyor mu bir sonra? Evet, devam ediyor diyor. Hala o pidan sonrası gidiyor. Çok çok hoş ya. Çok hoş. Vallahi Hoşçaklar çok hoşluğuydu. Güzel bir e, müjdeyi vereyim artık. Buyurun. Ya, i̇yice hakikaten. Özel günleri kutladığımıza göre. Özel gibi. günleri. Bir özel günde önümüzdeki günde 25 Mart'ta yaz saati uygulaması başlıyor. E, hani son, e, en saati son son demişlerdi. De, en son son işte yaz saatine geçiyoruz. Ondan sonra otomatik böyle devam edecek diye tahmin ediyorum. 24 Mart Cumartesi 25 Mart pazara bağlayan gece 0 saatler 1 saat ileri alınmak suretiyle e, şahane bir döneme başlamış. Yani en son hiç değiştirmeyeceğimiz noktada geri alsaydık bari ya. İleri alınca şimdi bir saat... Bir... Kaybımız oluyor. Evrene karşı bir şeyimiz oluyor. Mahcubiyetimiz. Hayır yani. e, kaybımız oluyor. oluyor ya. Bir saat Bizim kaybımız oluyor. evrene de borcumuz oluyor. Bir... Ben çok özel bir gecede sahneye çıkıyorum 24 Mart'ta. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Herkesi şeye davet edeceğim saatleri. Sen bir daha mı ilere. çıkıyorsun 24 Mart'ta? Bir daha. bir daha. Hastası mı oldun Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin? Evet. Ne zaman çıkıyorsun dedin tam? 24 Mart'ta. Şimdi ileri saat uygulamasından rol çalıyorsun ama. Bu sefer de... <gülüyor> ee, senin şovunu biraz anlatsana. Tek kişilik oyunlar festivali çerçevesinde. Ha, ha, çok festival programıyla. İlk önce traktörlerle bizi şehirde dolaştıracaktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çeşme festivali öyleydi zaman. Traktörlerle dolaşıyorduk. Altaylı festivali de traktörlerle başladılar da sonra açık, üstü açık arabalara kadar Öyle geçtiler. Tabii Biz canım. daha traktörle. inşallah siz de zaman içerisinde çok oturulmuş bir ya, festivalle beraber seni de üstü ya açık arabalan tamam. göreceğiz. Başka ne oluyor, neler oluyor? Bir saat ileri mi alınacak mı? Son, bir saat ileri alınacak. Son, Ama buradanın dediğine göre 28 Ekim'de de sona gelecek diyor. Her güzel şeyin sonuna gibi. 28 Ekim'de geri alacak ya. Yani her diyor. seferinde son kez, son kez deniyor ya. Millete de bir eğlence oluyor diye vazgeçtiler herhalde ondan. Ama canlarım. O supek küçük bir böyle de eğlence mi oğlum? Çünkü yeterince espri yapamadığımız için. Onun eksikleri Arap bacıyla tamamlamış olacağız. 40 alacağız. dakikalık açığımız var. 40 dakikalık bütün espriler. 40 bütün <gülüyor> İngiltere'nin başkenti Londra'da Avrupa'nın en büyük inşaat projesi. İyi güzel gelmedi. Crossrail isim verilen proje ha, kapsamında... Dakika, dur ya. Lonehattan mı? <gülüyor> Teşekkürler. Çünkü Maslak'ta Mashatan Maşatan diye okunması gereken bir şey yaptılar. Ya, Lonehattan. Pek, pek çok isim verebilirdiniz. Kaçırdınız ama. Ama evet imkanı hiç <gülüyor> kullanamadık ya. Geçirdi. Crossrail isim verilen proje kapsamında... Yaman... Ya, ee, kentin batısındaki Maidenhead Heathrow'un doğusundaki Şenfield bir takım yerler Şenfield mı? E, Ebir, Ebir Şenfield. Bizim burası Shenfield <gülüyor> diye oyun havaları vardır. Raylı sistemde birbirine bağlanacakmış bu bir takım tamam. yerler. E, daha bağlanmadık. Geri kaldım Londra'nın ya? Her taraf birbirine hala bağlıyorlar bağlı olur işte abi. İşte abi adamlar. Ay, 11. had mı olacak? Ne olacak? Yer üstünden mi gidecek? Dur bakacağız şimdi. E, tünel sistemiyle Yapacağız demişler tamam. bunu. 118 kilometre uzundaki yeni hattan yaklaşık bir buçuk milyon kişi yararlanacakmış. Tamam, ee, ona da tamam. Bundan sonra, ha, 8 adet dev delici. Vah, sipariş mi etmişler? En büyük dünyanın en büyük inşaat delicisi olarak bu hmm. e, şeye geçmiş, e, literatüre geçmiş. E, 8 adet dev delici tünel açmak için kullanacak. Böyle bildiğin şeydi, canlandırın gözünüzde böyle bir silindir. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Şeydeki gibi Matrix'in 3. bölümünde kubbeyi delerek Zion'a girmeye çalışanlar var mı? Ha işte onun gibi. Aynı onun ama bu gibi. yatayda çalışıyor. Tabii ki. Ee, Peki ondan. bir şey soracağım. He. Yaman olabilir ama. Ee, bu deliciler. Ha tabii doğru yan yana gidecekler büyük ihtimalle. Çünkü bir tünel yok mu? Bir tünel var. Ha, kaç tanesi? Yani Bir tanesi önden gidiyor öbürleri arkadan ne yapıyorlar? Hayır birisi bir yandan başlayacak birisi bir yandan başlayacak. E i̇ki tane o zaman. E i̇ki tane de öbür evden say. Çaprazlama Sekiz tane var zaten Sekiz tane e, Dört etti e, dört. Ya bir daha üstünden geçiyorlardır belki Çift hatta yapıyorlar Aynısı taksın geri vitese bir daha geçsin Geri vites olmayabilir delici de Her İnşaat delici sektörüne delici bir yeni, yeni açılımları olur canım yani şey bu Bazıları da yedek çünkü bozuluyor bunlarda Bozuluyor evet e, yani. Nasıl bozuluyor. çıkarıyorlar geri viteste yoksa Bozuluyor diye şey olmaz O zaman var ya, bozuluyor sen diye. Oktay oraya dört tane de traktör yaz Londra'nın yer altında festival coşkusu Haberde <gülüyor> <Süperden> belli <gülüyor> <gülüyor> üstünde el sallayarak Aa, böyle bir şey e, tarihe geçti eğer demişler burayı delebilirsek uzayda da bir takım şeyler yapabiliriz yani bir takım gezegenlerde e, çünkü buradaki toprak bakın demiş e, belediye başkanı almış toprağı şöyle bir ufalamış hmm. kirli toprak say bu demiş say zaten efendim bu, bu bölgede kuznem ne <gülüyor> ondan sonra hemen jüpiter'e yolculuk konusu açılmış Jüpiter'e ne dur, zaman gidiyor? Bir delin şurayı da ondan sonra demiş başkanım. Size de şurayı delim yani. yani Abi ten, ulaştırma, ten <gülüyor> ulaştırma Abi bakanı <gülüyor> ulaştırma bakanı Justin Greening. Justin Timberlake ee, olsaydı çok güzel olurdu yani. <gülüyor> Justin Greening, e, ulaştırma bakanı İngiltere'nin biliyorsunuz e, çok iyi anlaşıyor Londra Belediye Başkanı kim? Gordon, Gordon. Yok ya tanımanız lazım. Beyaz Türk Saçlar değil diye bir yani çalışıyor. Evet. Gordon Dedesi, değil Dedesinin babası Türkmüş bilmiş bir şeymiş de falan diye Türkiye. Boris Johnson ya. ya Boris, Boris Johnson, Johnson ya. Gondon Onlar nerede? çok iyi anlaşıyor. Ondan sonra hemen uzaylı yolculuktan bahsetmişler. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Benim ev sevdiğim şu Peter demiş Boris Johnson. Çok özür dilerim mi? Uzaya Buyurun. gitmek için bir şey delmeye gerek olmadığını söylememişler mi? Hayır. Zaten de, ya boşluk o delik yani delilmiş. Git, gitmeyi değil gittikten sonra esas espri demiş. Gittikten sonra ne yapacağız demiş. Gidip Abi, oraya delelim mi demişler. Evet. evet. Jüpiter'e gitsen ne olacak? Jüpiter'e gittiğin zaman bir şey yapman o lazım. O zaman traktör şart ege. <gülüyor> Jüpiter <gülüyor> festivalimize hoş geldiniz. Yeni, yeni bir roket geliştiriliyor mu zaten? Onunla birlikte gidecekler. 2030'a kadar gidilecek. Bak uzay şeyleri alanları söylüyorum size. Yazın bir liste mi yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ay. Ha yazıyorum yazıyorum. Sen <gülüyor> söyle yazıyorum. <gülüyor> Ay. Venüs. <gülüyor> Mars. Ha, ha. Dur, Jüpiter. Dur. He, he, en he, son Jüpiter'i yazdınız mı? <gülüyor> Yazdık. Tamam, bu kadar. <gülüyor> tamam. Altıda çizgi çek, <gülüyor> tamam. paragraf başı yap, <gülüyor> evet. içerden başla biraz. Tamam, tamam. Başla. Tamam. E, Komersant gazetesinin haberine göre. Yazdın <gülüyor> mı? <gülüyor> Yazdım canım. Yani böyle <gülüyor> Hatta bir. Hatta oradan kestim ben. <gülüyor> Fairede alıyor ya Ben kestim oradan yapıştırdım. dosya yapıyorum. Vallahi Rus uzay kurumu Jüpiter'e e, gözü dikmiş. Bizim uzay kurumumuz ne oldu kurulacaktı? Geçen sene meclisten şey çıkmıştı. Bizim uzay kurumun adı neydi? USKUR. <gülüyor> uzkur, Uzkur, Uzkur. Uzkur, Uzkur. <gülüyor> uzkur. <gülüyor> Uskuru, evet en son ben şey diye biliyorum bilgisayarla atamalar yapıl yapılacaktı <gülüyor> en son uskuru atamalar yapılacaktı diye biliyorum ne oldu bilmiyorum KPSS'de puan mı ne yaptılar ne Uskur'u Uskur'u mu Uskur çalışanları taklidi yapıyordum da <gülüyor> yap bakayım <gülüyor> <gülüyor> o zaman kolay gelsin diyoruz. Tüm uluskur çalışanlara gözümüz kulağımız onlarda güzel haberler bekliyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım hayırlısı diyorsun. olsun. Bir son haber alalım mı yoksa çok yeterince şakaları esprileri yaptık. Biraz da aralar mı verelim diyorsunuz. Peki hay hay diyoruz o zaman. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Timurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 14 Mart Tıp Bayramı'ndan bir kez daha merhaba. Tüm doktorlarımızın, tüm hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın, tıp camiamızın bayramını kutluyoruz. Bu sabah yine helikopter gezileri armağan edeceğiz. Dedik ki madem böyle bir bayram var bizim de bayramlık hediyemiz helikopter turları olsun. Tıp camiasından dinleyicilerimize bugüne özel hediyeler vereceğiz. E, hepsine Açık çek şu anda. Telefonumuz 210-30-30. Tıp dünyasının içindekiler zaten bu konulara hakimler ama biz hastalar için ve tıp dünyasının hastası olanlar yani için. Olanlar için. Şöyle bir e, sıkıntı var. Bir yerin ağrıdığında nereye göstereceğini bilmiyorsun bazen. Evet. O yüzden... Bu sabah buna bir kesin e, cevap verelim. Neremiz ağrıdığında ne, hangi doktora gideceğiz? Hangi doktor Kim nereye, hangi bakar, nereye, nereye bakar, bakar? Hangi konularla ilgileri onu bir netleştirelim. Yani, Aslında bilen biliyordur. Bilen biliyor hastane tabelası hastane girişindeki böyle tabelaya katlara falan böyle gösteren tabelalar da oluyor. Ona baktığımız zaman neyin, neyin, olduğunu? neyin ne olduğunu anlamak rehberini çıkarıyoruz. Rehberimizin adı biraz uzun ama, <gülüyor> ama olsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Işın. Işın Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Doktor oldu. musunuz Işın Hanım? Nereden bildiniz? E, e, bugün tıp arasında... bayramı da. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Işın Hanım tebrik ediyoruz. Tıp bayramımız kutlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Ne doktorusunuz on... Işın Hanım? Kadın doğum doktoruyum. Kadın doğum doktorusunuz. Şimdi kadın doğum doktorunun alanları nelerdir tam olarak? Sadece bu doğumla ilgili hadiseler mi yoksa diğer e, kadınlara? Jinekoloji ve doğum. Tabii. Jinekoloji <gülüyor> durumları da giriyor. Jinekoloji... <gülüyor> Kadın, kadın hastalıkları. Kadın yani, hastalıkları. Şimdi e, tıbbi bir terim olduğundan kullanabiliriz ama memelerde e, jinekolojiye memeler bize girmiyor. girmiyor. Memeler size Ay, girmiyor. Bunlar evet. genel cerrahlara Genel cerrahlara mı giriyor? <gülüyor> evet. Bak mesela bir şey daha öğrendim, öğrendim ben şu evet. anda. Hı -hı. Bir, <gülüyor> bir şey <gülüyor> öyle. Bir kadın... Kadın doğumcular bakıyor ama Türkiye'de genel cerrah. Şimdi bu konu bakıyor. böyle bir şey işte. Şimdi Işın Hanım bir işe kalktık bugün 14 Mart diye bir ee rehber çıkaralım dedik ama şimdi konular çok birbiri içinde olduğu için. Yani genel cerrah bakıyor dediniz ya memeleri. O göğüs cerrahisi diye bir ayrı Hayır, bir... Hayır değil o değil. Göğüs cerrahları akciğere bakıyor. O içeri bakar. Ha içeri Aha. bakıyor. Genel cerrah dışarı bakar. Genel cerrahlar bakıyor. Ben Hanım, yani... ben pi sayısı için aradım. Ha bugün onu da alın. P sayısının bulunduğu gün değil de pi sayısı günü. Evet günü. Tabi canım bulunduğu gün değil. Onu... Bulunduğu <gülüyor> gün olsaydı <gülüyor> bulunduğu müthiş bir mucize olurdu efendim. Yani hem çevreyi <gülüyor> çapa bölücan. <böleceğim. gülüyor> Yok öyle de evet, bizim ellediğimizi itibar <gülüyor> <gülüyor> etmeyiniz efendim. Öyle dendi yayında doğru söylüyorsunuz. Aa, Çok teşekkür tamam. ederiz Işın Hanım. Oldu. O zaman kadın i̇yi, doğum iyi. olarak ekledik. Sağ ve doğum. Hanım hoşçakalın. Işın Hanım ne kadar nizi. Yani uzmanlık bugün. alanını belirtti. Ege sen de lafına sözüne dikkat et. Bak herkes pi sayısı bugün küçücük çocuklar dinliyor. Onlar diyecekler ki bugün pi sayısı bulundu. Hayır bugün tıp bayım hayır pi sayısı bulundu. Yani minicik zihinleri karıştırmaya ne hakkın var? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Doğru haklısın yani. Ben de binlerce yıl öncesinden bir haber... Olabilir ama yaptım. yani olabilir. Bugün de yani, bulunmuş olabilir. E, yani olabilirdi ama dediğim gibi mucize. 365'te <gülüyor> bir, muciz bir şansımız var. O neden olmasın? Günaydın efendim. <gülüyor> Bence %50 o şansımız Fahir. Ya bugün bulunmuştur ya da Günaydın efendim. Wow. Maalesef. Bugün bulunma olasılığı nedir peki? O zaman şu anda e, kadın doğum ve... Zinokoloji ve doğum var evet. Var. Hastanemizi kurmaya başladık. <gülüyor> Ki bence en e, anlamlı şeyden başladık. Daldan başladık. Çünkü bir hastaneye doğuruyor. Modern sabahlar Mahler. hastanesi. Hani öyle diye bakabiliriz. İsminiz ne olacak? Gosa Goga olsun. Hı? Mesela Gaga Manjero ya. Hı. Bizim dikenin adı. Hı. Hastanenin adı mesela Gaga Sağlık. Bunu tamam biraz düşünelimdir bir dakika. O zaman şey olur hı? Yani biz burada içiyoruz şifa niyetine mi falan diye gene bildir. ne alakası. olup hayır iyi olup geliyoruz gagaya geliyoruz gibi düşün. Günaydın efendim. Gutenis. Ne oldu? Alamıyorum. Alamıyorum. Alamıyor. Oktay alamıyor. Ege'nin vallahi alamıyor. Ben de görüyorum alamıyor. O zaman alamıyor. hangi ne hangi şeye gidecek? hastane gidecek. şu anda yatar, kadın doğumda kaldık. <gülüyor> Muayenehane açalım, hastane açacağımıza vallahi bir muayenehaneyle bunu çözeriz evet, gibi kaldım, geliyor. ya. Yani biraz onu... gerçek göz şeyine de baktık ya. Cerrahiye de baktık. Evet onunla biraz ama, ama, ama isim yok. Isim günaydın efendim. Günaydın. günaydın. Kimle görüşürüz. Doktor Erkan Öztürk ben. Erkan Bey hoş geldiniz Zeynoza. Radyonuzu kısar mısınız Erkan Bey? Kısıyorum. Neredesiniz şu anda? Eee ana şimdi kullanıyorum. Erkan Peki. Bey uzmanlık alanınız var mı? Ben Prestisin Kim Acil Serviste çalışıyorum. Acil serviste doktor. Siz çok merak ediyor ne konuştunuz galiba ama Erkan Bey siz sonra anlatsanız olur mu? Tamamen kısın radyoyu lütfen tamamen şeyin kısıyorum. Evet bravo çok e güzel şimdi oldu. Şimdi daha rahat konuşabiliriz e nasıl yani acilde böyle hani <gülüyor> güzel güzel o. Acil Acile başvuran hastaların diğer branşlara dağıtılmaz aslında sizin bugün istediğiniz konu gibi. Aa tam bizim ihtiyacımız olan doktor yani. Ha evet ilk başta acile geliyor. Ne yapacağını bilmiyor Erkan adam. Bey geliyor. Erkan evet. Bey dağıtılmını yapıyor. Bey sevk ediyor. Hangi, hangi branşların ilgi alanına gidiyorsa bak şey ise on, onları çağırıyoruz biz Peki biz insanlar en çok hangi branşa ihtiyaç duyuyoruz böyle genel istatistik olarak? Dahiliyedir en temel ihtiyaç Dahili. olarak. O zaman evet. dahiliyeyi anlatın bize. Dahiliye ne, ne yapıyor? Ne, hangi şarkı. bölgelere bakar? Nereler Herkes dahil? Genel olarak kronik hastalıklar, hipertansiyon, diyabet dediği şeker hastalığı. Dahiliye dediğimiz içerideki olaylar mıdır? Yoksa evet. başka bir şey mi ya? <gülüyor> Her şey <gülüyor> dahil mi yoksa haricinde her şey mi? <gülüyor> bir de hariciye diye bir bölüm var onun genel cerrahidir aslında. Harici diye bölüm var mı hiç duymadık onu. Tabii harici yani. değil ya hariciye. Har hariciye. hariciye. Dokuzuncu hariciye koğuşu var diye hatırlamaz mısınız ha, efendim? Doğru. Ama şimdi yani dahiliye diye bir uzan, uzmanlık alanı olması ama öte, öte yandan hariciye diye bir şey olmaması biraz şey değil mi ya? Harici... Hariciye de var dahiliye de var. Nasıl hariciye? Var? Ne uzmanısınız <gülüyor> hariciyeciyim ben diyor mu bir doktor? Artık kullanılmıyor. Genel cerrah, Genel cerrah kullanılıyor. Yani İkiden o. O zaman şöyle diyebilir miyiz? <gülüyor> ee, Yalan mı olur bilmiyorum ama tıp ikiye ayrılır. Hariciye, dahiliye diyebilir miyiz? Evet, yani cerrahi branş olarak hariciye geçiyor. Hı -hı. Bir de dahili branşlar var ameliyat yapmayan doktorlar, göğüs hastalıkları, cildiye. Asabiye örneği ilginç bir isimdir, nöroloji. Eski adıyla Asabiye değil mi? Asabiye. Vicahiye diye bir bölüm var mı acaba? <gülüyor> ya çok karışık gidiyoruz yalnız ya. Vallahi ben çıkamayacağız Doğru. bu işin içinden. Bence iyi içerik... bir kenara bırakalım. Bir dahiliye en son şeyi eklediğimiz bölüm, uzmanlık alanı olsun. Acil, evet, acil servis de uzmanlık alanı değil mi Erkan Bey artık? Acil servis, tabii bir ayrı bir uzmanlık şeyi var acilin. Hı hı. E, genelde travma üzerine tanımlıyor. Ani gelişen, hayati tehlike yaratan, e, hızlıca müdahale edilmesi gereken hastalıklar. hastalıklar bir tanımlanabilir. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Ya, Abi ederim. şunu soracağım mesela, e, diyelim bir virüs dolaşıyor, insanları hemen zombiye dönüştürüyor. Yani mesela olma, filmlerde hani olmaz görüyoruz. Olmaz oluyor bazen oluyor. Evet. Evet, bu geldiği zaman hani 12 saat içinde bu adam zombiye dönüşecek. Bu acil servisin işimidir yoksa dahiliye'ye mi gider? Enfeksiyon <gülüyor> <bu zorluk gülüyor> yani. hastalıkları yani acil bakar önce. Hı -hı. Sonra branş olarak enfeksiyon hastalıkları müdahale eder. Ama tabii orada hastalığı işlemleri uzun sürerse yazık zombiye bakmak zorunda kal Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. zombi asabiyeye de giriyor olabilir. Çünkü sinir var sonuçta geçiyor. evet. Yani, yok, sinirle ilgili bir şeyler de var sonuçta. Hani doğru düzgün bir ben zombi görüldüğünü hatırlamıyorum. Hepsi bir asabiyet, hepsi bir saldırgan tutum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? E, adım Kaan. Doktor Kaan mı? Evet, Doktor Kaan. Tıp bayramınız kutlu olsun Kaan Bey. Ne doktoruyorsunuz? E, nöroloji doktoruyum. Nöroloji doktoru. Ha, en evet. sevdiğimiz bölümlerden birisi. Evet, Peki. dinliyoruz sizi merakla. E, nöroloji e, alanı hakkında mı konuşayım evet, istiyorsunuz? Evet, Hı. evet. Öncelikle onu öğrenelim. Nerelere Hı. bakıyorsunuz? Olarak, evet. Bütün sinir sistemine bakıyoruz. Yani beyin ve... Ondan sonra oradan çıkıp da vücutla ilişki diğer diğer organlarla bir ilişki kurmasını sağlayan tüm sinir lifleri. Hatta e, aslına bakarsanız adımda geçmemekle birlikte e, iskelet kaslarıyla ilgili birçok hastalıkta nörolünün konusuna İskelet geçelim. kasları mı? Hı hı. İskelet yani, e, Sizin kontrol ettiğiniz kaslar. Ha yani bizim kontrol da, ettiğiniz. kası değil ya da bağırsaklarınızın kası değil. Kırmızı ama... kaslar dediğimiz Kırmızı mi? Kırmızı kaslar. Ha işte onlar. Peki mesela geldik hastaneye ayağımız ağrıyor diye geldik. Nörolojiye sevk ediyorlar bizi. Ne alakası var demeyeceğiz o zaman. Orada nöroloji Ayağınızdaki şey. ağrının biçimine göre. Aslına bakarsanız bu son zamanlardaki bu yoğun iktisatlaşmadan sonra hastalar gerçekten bu sıkıntıyı çok çekiyorlar. Ee, bunun farkında olan hastanelerde branş belirleme doktorları çalışmaya başladı. Branş belirleme yani, derken? Yani, yani tıp fakültesinden mezun. <gülüyor> tıp fakültesinden mezun. Pratisyen hekim genelde bu kadrolar var. Ee, Şeyde, randevu deski civarında bir oda veriyorlar hmm. bu arkadaşlarımıza. Ee, gelen hasta bacağım ağrıyor dediğinde bu bacağın ağrısı oradaki bir damar tıkanıklığının ağrısı mıdır? Kemikle ilgili bir bozukluğun ağrısı mıdır? Yoksa oradaki hmm. sinir liflerinin ağrısı mıdır? Diye. Hastaya hizmet veriyor yani yoksa tıp evet. fakültesinden mezun evet. olmuş öğrenciye değil yani. Sen evet. şu branşe git falan diye. Yok yok yok. Öl. Yok hayır. Hastaneye tamam. başvuran evet. hastanın şikayetini ilk önce o kişi dinliyor. Ee, bacak ağrısının hangi branşa ait olduğunu belirleyip. Ondan sonra o branştan randevu almış. Bu da bir uzmanlık abi. alanı mı? Yok bununla ilgili verilen bir e, hani, e, resmi uzmanlık durumu yok, yok. ama... E, genel, uzmanlık, genel kültür o, diyorsunuz. E, genel kültür tabi bu, bu konuda etkili, e, bilgili olan hekimler arasından seçilen e, sırf bu iş için çalışan sırf e, e, bir tür tıbbi trafik polisliği üzerinden e, hayatını kazanan yeni doktor kadroları da ortaya çıktı. Ha, buradaki temel sorun da çok sayıda ihtisas alanının ortaya çıkmış olması herkesin çok derinlemesine kendi alanına bakıyor olması şey peki ee, ne derler bu arkadaşlar şeyle de ilgileniyor mu işte mı ağrıyor bıçaklar saplanıyor falan gibi tabi Böğrüm ağrıyor, döşüm ağrıyor, yanım ağrıyor. Ee, geriken ağrı nedir, cemişen ağrı nedir? Bunların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. İşte birazcık bir kuple cemişen ağrıdan <gülüyor> birazcık bahseder misiniz? Size sıklıkla gelmiştir bunca bu, yıl içerisinde. Bu tarz ağrılar zaten genelde en sonunda nörolojide biter. O yüzden net olarak biliyoruz. Geriken ağrı yansıyan ağrı demektir. Bir yerden başlayıp başka bir tarafa doğru giden ağrı. Cemişen? Cemişen ağrı ise genel olarak başlayıp belirli bir noktada toplanan ağrı anlamıyor. Haa ana merkezleri. Aa ne kadar. Cemden cemiş... geliyor birleşme. <gülüyor> <Ha, gülüyor> cemiş... Tümden gelip tüme varım gibi. Cemişmek. Aa, aynı onun gibi işte. Mesela bak migren ağrısı cemişen ağrı. Çünkü kafada başlıyor ee, tabii... bir noktada cemişiyor. Arkadaşlarla mesela cümle içinde kullanıyorum. Arka... Arkadaşlarla otüde ot cemiştik. O. <gülüyor> Yani evet. tam olmadı ama yani ilk defa be. kullanıyoruz o. Kaan Bey. Ben de bir kere kullanayım da bari herkes bir kere, kere. pazardan gemiş <gülüyor> <gülüyor> gemiş Kaan Bey bir şey soracağım. Siz böyle çok güzel anlatıyorsunuz ya bize. Böyle bir sakin sakin anlatıyorsunuz. Sabırla anlatıyorsunuz. Hakikaten biz evet. de çok mutlu oluyoruz. Seviniyoruz da. Hasta, hastalara da böyle anlatma sabrınız var mı? Ya da böyle buna mesai harcamaktan yoruluyor musunuz? Ya da Yorulmak doktorun da hakkı mıdır? Anlatmak zorunda değil mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? bu? Çünkü hastaların şikayeti iki başlık altında toplanıyor. Bir, Cemişen ağrılar. iki doktor bize bir şey anlatmadı ki. Evet doğru o da bak. Yani o evet, ikinci konuda ne diyorsunuz? Sizin görüşünüz ne? Şimdi bu ikinci konuda tabii ki herkesin kendi dilinde yani tıpçada değil de hangi e, ülke mensubuysa o dilde anlayabileceği şekilde hastalığı hakkında bilgi sahibi olma hakkı var. Doktorun da aslına bakarsanız bunu ee, elinden geldiğince sunma zorunluluğu var Ama burada iki tane temel sıkıntımız var Bunlardan bir tanesi e, Herkes anlatıcı olmayabilir evet. Yani e, Bilen herkes öğretemiyor ya Evet. Onun gibi e, Yani hekimin onda... bu konudaki Diyalog yetenekleri önemli İkincisi de hekime ne kadar zaman verildiği önemli Yani Hı -hı. bu aralar e, Devlet ve eğitim araştırma hastanelerinde Günlük poliklinik sayısı 100'ü açtı Hı -hı. Yani 9 saat hiç ara vermeden çalıştığınızda saatte 12 hasta görmeniz gerekiyor demektir. Hani yemek yemeden, tuvalete gitmeden. Bu da hasta 5-5 dakikadır. Yani Direş, yatmak bile 1 dakika sürdüğüne göre siz varın hesaplayın hastayı neye ne kadar anlatırsınız. Anlatmayan doktora değil, anlatırmayan sisteme biraz sinirlenmek lazım o noktada diyorsunuz. E, tabi. Tabi biraz bu şekilde olması lazım. Yani herkes gittiği gün hastaneden hizmet alacaktır diye bir şart koyduğunuz zaman ortaya bunun altyapısını hazırlamanız lazım. O yani hizmetin kalitesi mi? mi belli olmayan bir şikayetle bir hekime başvurduğumda ondan 5 dakika içinde full performans benim sorunumu çözmesini bekleyebilirim evet. ki. Çok, Çok teşekkürler tamamdır. KM ye. görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim sanusular. Hat hattımızda dinleyiciler cemişmeye başladı. Evet, ee, ee, Bütünşen dinleyici <gülüyor> de tehlikelidir <Hayır. gülüyor> bir, O zaman son bir telefon alalım. Hadi alalım. Günaydın efendim. Günaydınlar, iyi yayınlar dilerim. Kimle görüşüyoruz? Ferhat ben. Ferhat Bey, hoş geldiniz. Doktor bize. Ferhat mı? Hayır, doktor Ferhat değil. Benim maksadım e, daha değişik bir şekilde. Annemin bugün doğum günü olduğu için şu anda kendisi de bizi dinliyor. Aa, ne kadar güzel. E, Bu vesiyeden dolayı arayıp, şeyin vesiniz. Ne annenizin ismi Ferhat Bey? Necla. Necla. Necla teyzemiz diyelim artık. Ablamız Necla... diyelim hatta. Necla ablamız. Necla ablamızın <gülüyor> da doğum gününü kutluyoruz. Ne kadar güzel bir gün. Tıp Bayramı, pi günü ve Necla, Necla ablamızın doğum günü. günü. Evet. Coşalım, evet, coşebildiğimiz kadar. Mutlu yıllar diliyoruz Necla ablamıza. Bir şiirin Çok... var mı annen için? Annem için bir şiirim yok. Annem Aa... ben... Ne söyleyeceksiniz o zaman bir şey o zaman söyle O sizden sizden bir şiir alalım yok, madem öyle. Yok biz söyleyebiliriz. Ama zaman... sizin anneniz biziz. Anneler bütün annelere yönelikti. Ama bütün anneleri tabii. Anneciğim seni beni bilmiyor musun? Anneciğim Efendim? seni ben çiçeklerden yemişten şiirine. Yok bilmiyorum. E bir şey söyle canım şimdi yani doğum yani, günü. Oluyor. Oluyor. Yani, kuru kuru, kuru, kuru, kuru tutulanır evet. mı? Hiç bu geri kalanını planlamamış mıydın? Aynen evet, direkt spontan gelişti bu olay. Aklıma geldi. Uzun zamandır da bağlanmıyordum Peki. zaten sizde. O tamam, zaman, zaman uzun uzun böyle paylaşmak istiyorum açıkçası. Bize değil de doğrudan madem dinliyormuş annene söylemek istediklerini alalım. Reklama geçmeden evet, önce. Annecimimi çok seviyorum. Bütün annelerin çok değerli olduğunu bilerekten annemin sizin vasıtınızı tekrar ve tekrar doğum günü kutluyorum. Ne en içten dileklerimle i̇yi, iyi ki varsın annecim. Ne kadar ben ne hoş. kadar güzel. Ha, kadar. En güzel şiir oldu Tüylerim bence ya. Tüylerim <gülüyor> ferah.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 Radyo Tüm Burası Moner Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler ve şimdi tıp bayramına, coşkumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda traktörlerle, traktörlerimiz radyomuzun koridorlarından geçiyorlar, ev sallıyorlar Tam bir festival Bravo. olması var. Traktör çok güzel bir festival aracı ya. Evet. Bence her alanda çok güzel bir Bence aracı. Ama Romorklu değil mi? Tabii ki. Romorklu. İlk önce şeyle başladı herhalde bu hani Ahududu festivali falan filan, Portakal festivali. Orada sonuçta çiftçilerin festivaliydi, traktör vardı. Ondan festival deyince aklımıza traktörün arkasında <gülüyor> el sallayan ünlüler gibi. Yalnız arkaya bir de orkestra koymak lazım. Ya yani tek traktör değildi değil mi? Bir Romork'ta ona şey yapalım. Bir Romork. Çift traktör. <gülüyor> <gülüyor> Çıt traktörün bir tanesine bir orkestra güzel müzik olsun. Canlı müzik. He. Hangi doktor nereye bakar diye soruyor sevgili dinleyiciler. Tıp bayramı. Nedeniyle konumuz bu. Hastaneye gidince bundan sonra şaşkın şaşkın. Hastaneye gitmeden önce daha doğrusu şaşkın şaşkın sohbet etmeyelim diye kimin nereye bakacağını bilirsek. Doktorlarımızdan çok öğrenmek istiyoruz ki neden? Çünkü neden ki bugün tıp bayramı, helikopter turumuzu bir doktorumuza harman evet. edelim istiyoruz. Çok güzel çıkıldı Faiz. Nörolojiyi öğrendik, nöroşürciyi öğrendik mi? Nöroşürciyi ben hala öğrenemiyorum. İki tane beyin ameliyatı olmama rağmen aradaki farkı hala bilmiyorum. Beyin cerrahisi mi? Nöroşürcü. Yani bilmiyorum, tam olarak bana da Yani bana da biraz mantıklı geliyor ne ama de hep bayıldıkları için o sırada tam yapıldılar sen, şeyi de bilmiyorum Sen mesela ilk gittiğin zaman nereye gitmiştin? İlk başta tülbente tedavi etmeye çalışmıştın Kulak, burun, boğaz kulak burun boğaza gitti. <gülüyor> Ondan sonra kulak burun boğaza mı gitmiştin? Yani. <gülüyor> Çünkü insanın böyle vücudu yamuluyorsa kulak burun boğaz herhalde Güzel mi? Doğru <gülüyor> Hep ortaokulda ilkokulda falan öğretiyorlar ya Dengemizi sağlayan örs, üzengi ve çekiç kemikleri. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Canan Özer. Canan Hanım. Doktor, Doktor mı? Canan mı? Değil. Değil. Diyetisyen ne? Canan. Diyetisyen. Diyetisyen, Diyetisyen. Yani. Canan. Olsun. Hoş geldiniz Canan Hanım. Diyetisyenler hastanelerde görev yapıyorlar zaten. Yapıyorlar evet. Değil mi? Peki, bir <gülüyor> şey evet, evet. Şimdi bir şey soracağım Canan Hanım. Bu diyet evet. dünyasında haberi değişiklikler oluyor, yeni gelişmeler oluyor. Bugün de haber vardı vaktimiz, kalma, vaktimiz kalmadığı için. <gülüyor> baktım ben, baktım. De, e, siz haberi de takip ediyor musunuz? Allah Allah gene yumurta sağlıklı dediler falan oluyor mu sizin meslekte? Nasıl anlamadım son cümlenizi? Yani yumurta bir sağlıklı bir sağlıksız bu ne ya falan dediğiniz oluyor mu? Yumurta son derece sağlıklı, %100 protein. Sadece sarısındaki e, kolesterol kan yağları yüksek olanlar için tehlikeli olabilir. Biraz. Sadece onda problem var yoksa son derece sağlıklı. Ama Aynı ama 3-5 yıl sonra şey demeyince ananın ya ben öyle demiştim ama yani laf olsun diye demiştim. Hakikaten çok zararlı e, demeyeceğim. Yok, ya şöyle. Canan Hanım'ın fikri net zaten ya. Onlara da o çıkan haberlerde hiç aldırış etmiyor gibi hissettim evet. ben konuşmasında. Evet. Şimdi evet. Canan Hanım diyetisyenlere insanlar kilo vermek için başvuruyorlar. Onun dışında ama başvurmak lazım. Ne zaman başvurmak lazım diyetisyenlere? E, metabolik bir hastalıklar olduğunda gelebiliyorlar hastaneye. Diyabet olabilir yani şeker hastalıklar. Hiper tansin olabilir, karaciğer yağlanması olabilir, çöl yak olabilir, doğuştan enzim yetersin. Yani birçok aslında diyete e, diyetle devam etmesi gereken, peki var. can Ama, diyetle edin. hayata devam etmeleri evet, diyetisyene evet, gereken diyetisyene Diyetisyenlerin gerekiyor. Peki can hanım bir şey soracağım. Bu hastalıkların teşhisi konmamışken, evet. e, mesela işte diş bakımı gibi, işte göz kontrolü gibi ara ara gelip diyetisyenle e, yaptırılacak bir şeyler var mıdır? Yani böyle hiçbir bu saydığınız hastalıklardan hiçbiri yok. Teşhis konmadı en azından. Bir gidip kendimizi ben, göstersek ben, ihtiyacımız ben, var mı dersek evet, olur ben, mu? Elimizi kolumuzu sallayarak gelip ne diyoruz diye senin sekreterine tahmin ediyorum ki. E kontrol anlamında olabilir. Şöyle artık son yıllarda bize yönelik çok güzel aletler artık e, icat edildi. E, Metabolizmanızı ölçebiliyoruz. Vücut yağınızı, vücut suyunuzu, vücuttaki e, su elektrolitlerini ölçebiliyoruz. Hı -hı. Yani bir kontrol anlamında elinizi kolunuzu sağarak gelebilirsiniz. İşte ne ne oluyor? Ne ne diyorsunuz? Ben bir kendimi kontrol ettirmek istiyorum diyorsun. Yağına suyuna bakıyor anladığım kadarıyla. Yağ havasına baktırdı mı? Tamam oldu. Tabii tabii yani böyle diyorsunuz. Ben geldim. Günaydın şeklinde. Peki. Ha, geldim yağma suyuma baktıracağım gideceğim tamam. <gülüyor> Uzun yola çıkmadan <gülüyor> önce özellikle. Yağ olacağım su suyuma gibi evet. <gülüyor> Peki mesela baktır, baktırdım ben taş evet. gibi çıktım. Maşallah taş gibi çıktım. Siz Süper. aynen böyle devam hiçbir şey değiştirmeyin dediğiniz adam oluyor mu yoksa muhakkak bir şeyler değişiyor mu bir o kontrol? Bir şeyler mutlaka eksik olabiliyor evet. işte ama şimdi korktuk. Şimdi korktuk işte. Bakın Oktay'ı korkuttunuz Canan Hanım. Yani... Korkmayın ya korkmayın yani, yani e, beslenmede eksiklikler olabiliyor. Bilmediğiniz bir sürü yani bilmeniz gereken sağlıklı beslenmek için neden dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz gereken ufak ufak şeyler olabiliyor. Doğru doğru korkmadan farkında olmak için bir yani, işlemek için. Evet. Peki. Yani. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. E, Tunus 52'de ve Özgür'ünle kavuştu? Yani kavuşmak üzere. İnşallah kavuşmak çok ha, yakın, yakında kavuşacak. 52 doğru değil mi? 52. 52. 52, Ha Süper süper tamam. Dimi gördüm de çok güzel olmuş. Abi, çok teşekkürler. Sağoluz yani. efendim. efendim. İyi günler diliyoruz <gülüyor> efendim. Çok teşekkürler. Üzere, Görüşürüz. Üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. hoşçakalın. Ama biz de sanki 52 utanır gibi olduk. 52A yani. tabii 52 kompili bizim gibi oldu. kötü bir yer gibi oldu yani. Tunus'un <gülüyor> mahcup bir şekilde... <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, şifreli sordu ya ondan şey yapamadık biz hemen. Tunus 52'de mi? Halbuki 52 Aralık dememiz lazımdı orada. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> evet, diyetisyenleri de öğrendik. Hastanemiz giderek e, büyüyor sevgili dinleyiciler. Doktorlarımıza sesleniyoruz ama tam da onların mesailerin başladığı saatler var. Onların nesi olur? Vizit. Vizit dediğimiz. Vizit, vizit, vizit, vizit, vizit, vizit. Dokuzda olur vizit. Daha geç olmaz yani şu anda vizitin bitmiş olması lazım. Bitirdiler Bil mi canım? Kaç tane hasta oluyor? Ya tamam canım yani. herkes bir, Her doktor birkaç vizit yapsa. Ülkemizin tabi cennet Biz, olur yani. Bizi cennete Türkiye'miz deriz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler tıp bayramını kutluyoruz. Tüm tıp camiasının ve doktorlarımızı, hastane personelini uçuralım diyoruz havalarda. Bir helikopter turu armağan etmek istiyoruz. Ve güzel bir konumuz var, eğitici bir konumuz var. Hangi doktor nereye bakar diye söylüyoruz bu sabah. Dur bakalım Twitter'dan gelen cevaplara da bakalım. Hiç pek merak... çok uzmanlık alanı e, netleşmiş oldu. <gülüyor> netleşmiş <gülüyor> Net değilse. <gülüyor> hala. E, pek çok doktorumuz, diyetisyenimiz bize ulaştı. E, ama hala hepsi tamamlayamadı çok değil mi? Boş tamamlayamadı. Ya, çok, çok, çok boş var ya. Çok boş var. Çok fazla var ya. Yani şu dakikaya kadar bir cildiyenin gelmemiş olması e, beni derinden yaraladı Cildaniye ge diye geçer. Ona... <gülüyor> Ee, İntaniye'yi seviyorum ben. Ben de İntaniye. İntaniye, intaniye Cildiye, Bevliye. Seviyorum dediğim be yani birim olarak. Yani Oradaki evet. doktorlar çok <gülüyor> iyi. Mesela Bevliye var. Aslında bunların eski isimleri çok havalı. Hepsi belli bir ne, isim. Ne bevliye, bevliye diye mi geçiyor hala mesela hastane tabelasında Bevliye değil? Bevliye. Yüro, yüroloji mi diye mi geçiyor? Bilmiyorum o? artık ne diye geçiyor. Yüroloji ile Bevliye aynı şey değil mi? Yüroloji ile Bevliye aynı şey mi? İşte orada benim sıkıntım var. Onu tam olarak. Onu bilemiyorum ben Oktay. Ben sadece isimleri biliyorum biraz. Doktor isimlerini biliyorsun <gülüyor> Ondan Sen gittiğin zaman hangi doktorla bir Hangi doktora çok iyi biliyorum O kısımlarda bir sıkıntım yok şu dakikaya Süper. kadar Oya Hanım ürologlar en pis yerlere bakarlar demiş <gülüyor> Twitter'ımızda sıkıntı var sadece o mesajı görebildim bu sabah Belki de sadece o mesaj gelmişti bilmiyorum <gülüyor> Günaydın efendim Kimle görüşüyoruz Hale ben Hale Hanım hoş geldiniz yayınımıza hale, hale. Dok Merhaba. Doktor Hale mi? Ee, evet diş hekimiyim. Aa iyi musunuz? E, Oluyor canım. Aa, aşk olsun ne demek yani diş hekimlerine. Başımız... Sizin tıp bayramınızı kutlamıyorlar mı Halil Vallahi bilmiyorum. Sadece kocam kutladı başka kutlayan kimse yok. Ama biz de kutlamış e, aha, Biz söyledik aynen. ama burada diş hekimleri demedik mi? Demediysek e, yani gidip ağzımıza bura bura yıkayacağız onları. Başka bir çaremiz yok. Kutluyoruz Sizin... efendim. Tıp bayramımız kutlu olsun. Herkes Bakın yani ederim, diş hekimlerinin maaşı bile var ya. Diş, diş, hekimleri, diş hekimleri diş hekimleri her zaman önde, önde hep ileri diye <Gülüyor> her sabah zaten yayınımızı o maaşıyla açıyoruz biz. <Gülüyor> Nedense. Teşekkür ederim. Abi. Rica ederiz <gülüyor> Ali Hanım. Ne demek? Nasıl duygulanmış olasalar? Siz şimdi, e, gerçi şimdi o kadar garip bir dünya ki diş hekimleri de çok ayrı dallara şey oldu değil mi? Ortodonti var bilmiyorum ne var. Mi? Neler değil var mi? diş dünyasında? Ne var? Ortodonti var. Bu tel takanlar. takanları. zaten? Evet. Oh. Pedodonti var. Çocuk diş şeklini. Ne var efendim? Pedodonti. No, pedodonti. Pedodonti. pedodonti. <gülüyor> Ondan sonra endodonti var. Kanal tedavi. Endodonti. Endodonti. Evet. Ne espriliymiş vallahi çok hoşmuş ya bu evet. diş dünyası. Peki endodontist var mı yoksa <gülüyor> endodontist. bütün diş hekimleri endotondi? <gülüyor> yani bütün diş hekimleri kanal tedavi yapabilir ama ayrıca endodontistler var. Onun uzmanları endodontist. var. Endodontist. Uzman Siz, sizin nedir? Hala Hanım var mı daha doğrusu? Ben, yok ben 87 mezunuyum bizim zamanımızda yani uzmanlık öyle çok şimdiki kadar e, yaygın zorunlu bir daha azı daha dişi bir azı dişi vardı sizin olarak. zamanınızda bir köpek, dişi, dişi. Bir köpek <gülüyor> dişi bir köpek dişi o kadar <gülüyor> bir 20 yaş dişi vardı sonra evrimleşerek kayboldum Peki çene cerrahisi var mı çene cerrahisi <gülüyor> sizin Olmaz mı çene cerrahisi var Çene cerrahisi <gülüyor> var. nasıl çene cerrahisi o uzmanlık alanı söke söke almış cerrahiden Vallahi helal olsun çene cerrahlarına <gülüyor> Cede olsun bence de. Yani nasıl almışlar koskoca vücudu yani başka bir şey de ayrıca bilmem ne cerrahisi diye bir şey yok yani. O zaman çeneyi ben alacağım evet, diye de. Söke Söke almışlar büyük ihtimalle. Biliyor musun ama ayrıca her şeyin de bir cerrahisi var yani ceneplajının de var cerrahisi, sinir cerrahisi. Var mı? Cerrah onu bilmiyorum. Çene cerrah cerrahisi mi? bilemedik. Peki çene cerrahisinde hep böyle bir sıkıntılı durumda e, geliyor insanlar. E, o sıkıntıları aşmak için. fantazi olarak gelen var mı çeneye? Yani ben çeneyi biraz daha böyle yapayım falan. Biraz e, timsah çenesi olsun falan. Michael Douglas çenesi istiyorum bir mesela. O, o, o, yok ama şöyle var. E, diş eksikliğinde implant yaptırmak için gelen var. Onlar hızlı gelmiyorlar. Ne yani yaptırmak yani. efendim? Anlamadım i̇mplant efendim. İmplant, ha, implant. çene kemiğine. Hı -hı. Monteliyoruz diyorsunuz. İtina evet. ile montajımız... Ne oluyor? Mu büyüyor gerçekten? mu o zaman? Evet. Hayır canım ya. implant diş eksikliği olduğunda oraya implant yapıyorlar ya. Tamamlıyorlar gibi düşün evet. Onu biliyorum duydum. Onu bir iki kişiden <gülüyor> duydum <gülüyor> Fahir. Öyle bir şey var mı? Onu sormamıştım. Evet. Evet. Tamam peki Hala Çok evet. teşekkür ediyoruz Hala Hanım. Tıp bayramınızı kurtuluyorsunuz. Hoşçakalın. İyi günler, iyi günler. Güle güle, hoşçakalın. Yani hakikaten şimdi diş bölümü olmadan da bizim Modern Sabahlar e, araştırma ve sohbet hastanesine dönecekti. Aslında hastanemizde öyle bir birim olursa soh yani ki hastaların en büyük derdi sızlanma ya. Evet. Sızlanacak adam bulamıyorlar bir noktadan sonra. Orada birisi olsa sırf dert dinlese veya hastalar bir araya gelseler birbirleri rahatlıtırseler. Evet. Çünkü e, esas o değil senin değil benimki daha şey. E, esas e, benim, benim fena. Güzel tamam. rahat bir ortam olsa çayı kahvesi olan falan. Onlar gelseler bir bir buçuk saat uzun uzun dertleşip dönseler ya. Kendi aralarında mı? Tabii canım Kendi... o araları da şey var. Hastalar. Veya o abi bir, o do, dol, tanedek, dolma olur orada ya. O salon dolma salonu olur yani. Bir tane de böyle bir genç kız bir tane yakışık bir adam koyacaksın falan diye ne olur, doktormuş diye. Ona danışacaklar. Siz doktorsunuz <gülüyor> siz bilirsiniz falan diye. Ne kadar güzel olur. Hastanede tabii bir doktor olması çok, çok şaşırtıcı gelmedi ama onun hastane gibi değildi. Böyle bir kahvehane falan gibi. Tam oturmadı tabii e, yani. ya Bir de böyle anlatınca çok şey, da olmuyor, şey yani. olmuyor da. Ay, gün, ama bir yapısa... Gün gibi geliyorsun orada doktor da anladım, geliyor. Evet. Bir çay içerken herkese cevap veriyor. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Kimle görüşüyoruz? Hoş buldum. Binur Önal. Binur Hanım. Dokor, doktor Binur Önal mı? Evet, evet, evet. Ne doktorsunuz Binur Hanım? Patoloji. Patoloji. Aha işte nedir <gülüyor> patoloji? Eee... <gülüyor> Patos Logos'tan başlarsak hastalık bilimi. Bu hı hı. vücutta ameliyatla çıkarılan organlar ya da alınan biyopsilerde teşhis koyma branşı. Yani bugün için artık e, kanser mi değil mi en kullanıldığı amacı bu. Hı hı. Patolojinin de kendi içinde bir de sitoloji yandalı var. Sitoloji. Üsteliktaş, sitoloji. O nedir? Evet, o da hücre düzeyinde teşhis. ...hani bu e, terli kanser taraması için... ...her yıl e, bayanlardan... ...simir, Hı -hı. simir testi yapılıyor. yapılıyor. Hı -hı. Evet, giderek de... ...önemi artıyor... Ya da ince iğne aspirasyon sütolojileriyle böyle kitelerden çok ince dental iğnelerle hücre örnekleniyor. Dediklerinizin yarısını anlamıyoruz ama o kadar güzel anlatıyorsunuz ki biz mal gibi birbirimize bakıyoruz. Yani o dental iğneler değil mi Oktay o şirin yani, şeyler. E, yani iğneyle hücre düzeyinde teşhis sütoloji yalnız. Ben anladım ben. İnce ince küçük küçük. Böyle kıl gibi ince şeylerle evet, alıyorsunuz. Evet. Tığ gibi yani tığ iğnesi evet. gibi bir şey. Mesela oradan bana yedin... Ha anladım evet. Onu hastanın evet. bilmesine gerek yok değil mi Binur Hanım? Ee, teşhisi bilmesinde yarar var evet. ama biz biyopsiyi ve ameliyat materyalini bize gönderen hekime sonucu Esas, iletmeyi tercih ediyoruz. Aslında yani size bir doktor gönderiyor değil mi hastayı? Genelde hasta yani hasta kendi kendine... 190, hastanın ki... bir parçası geliyor. hasta hayır Kesinlikle. kendisi kendisi getirmiyor yani o parça elden Olsun evrak yok. takibi yok <gülüyor> yasaktır değil mi patolojide elden <gülüyor> evrak elden, elden organ takibi yapılamıyor herhalde ya da doku takibi ee, olmamasında yarar var ee, hatta zaten e, bizde personel e, eksikliği olması nedeniyle bazen işte bütün kurumlarda hastanın eline verilebiliyor tabi ya da yakınına organı ama ideali bu hani kalite çalışmalarında da klinik içi hastane içinden sadece hastanın değmeden bir personel tarafından iletilmesi. Evet, çünkü... Ama önemli değil. Biz raporu tabii e, kliniğe iletiyoruz. Yani, yani şeyle dolaşan ön... hastaları görüyoruz elinde kanıyla, gaytasıyla dolaşan hastaların yanında bir de böyle hücreleriyle dolaşan hastalar olmaması lazım diyor. E, biyopsi kapları şişeleriyle gelenler oluyor. Aslında olmaması lazım. Ama sonuçta biz raporun bir örneğini hastaya veriyoruz ama asıl amacımız biz raporu kliniğe ulaştırıyoruz. Hani hastanın çeşisini bize onu gönderen, senin e, öğrensin ki aynı anda tedavisi de planlanmaya başlansın. Hanımefendi e, evet. siz müjdeli haberleri veren bölümsünüz değil mi? Hani e, ameliyat oluyor falan her şey iyi bir de patolojiden sonuç bekleniyor. Oradan da evet. güzel şey gelirse esas güzel şey patolojiden rapor geldi tamam kötü bir şey yokmuş diye böyle e, tabii ki. en son siz patologlar... bekliyorsunuz. Hatta övünürüz yani patoloji tıbbın ağacının tıp ağacının gövdesidir tarihte de öyle. Köküdür temelidir ya kökü <gülüyor> yani hakikaten bir. Yok e, kök olmasak da hani temel anatomi histoloji ağacın kökleri gerçekte öyle ama biz de gövdesiyiz. Birçok cerrahi dallar da aslında patolojiden süremiştir deyince meslektaşlarımız bize biraz espriyle baksalardı. Şu Dünyada tip bakıyorlar? Şöyle yani <gülüyor> müstehsi bir gülümsemeyle mi bakıyorlar? Evet, cerrahlar özellikle. Çünkü cerrahi bir branş. bir ameliyat materyalini aslında sözü bir söylüyoruz. Hani hmm. hastane içi konseylerimizde de tartışmadı Onlar çıkarıyor. Bir öyle bir, bir gerilim de var değil mi Bündür Öyle bir uzmanlık alanları arasında öyle bir e gerilim bahsedelim. var mı? Katlı bir rekabet var öyle diyelim. Aslında tıp ee, dünyası kaynıyor herhalde. Tabii canım, biz dışarıdan e, Ama dışarı... amacımız insan yani merkezde insana hizmet olduğu için de hepimizin amacı orsa. Ama katlı rekabetti. Ortamı düzenle Peki tabii bugün ya. bugün ne yapacaksınız binuralım? Bugün bayram. 14 Mart. Ee, ne ne yapılacak bugün akşam bir şeyler var mı eğlenceler? Vallahi e, eğlenceler var ama ben bugün tesadüf e, bir anma toplantısına da öğleden sonra katılacağım. Gülizar'ın vefatının yıl döneminde. Evet. evet çok iyi hatırlattınız. Ee, öğleden sonra tesadüfen orada Ankara Kalesi'nde bir anma töreni var. Evet. Ee, ona da bir oda ayrılan eski bir tarihi konak takımın konağında. Ee, ben akşam üzeri oraya katılacağım. Sonra e, belki düzenlenen birkaç yemek var şöyle bir meslektaşlara merhaba derim. Saat kaçta Jülide Gülizar'ın anma töreni bu vesileyle ee, ayrıntıda vermiş olalım. 16'da Kona Cizade Konağında Ankara Kalesi'nde. Jülide hocamızı da almış, almış oldum. Evet. çok teşekkür ederiz. Evet. Peki o zaman tıp bayanımız kutlu olsun bir kez daha. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ, Sağ, Sağ, Sağ ol. Hoşçakalın. Görüşürüz, çok seviyoruz. Bizim En Sağ birinci mi? patoloji <gülüyor> diyoruz. Biz Demir <gülüyor> Hanım. <gülüyor> tamam. Sağ ol. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> O zaman patoloji derken, sterojci derken, bir modern sabahların daha sonuna geldik. Son saniyelerimiz için de günün şanslı ismini e, tıp dünyasını gökyüzünde temsil edecek gök bilimcisi. <gülüyor> Gö gökoloji mi? Ne denir o? Onu da belirlemeden önce haftaya Salı Hacettepe Üniversitesi'ndeyiz biliyorsunuz. Evet doğru. Olar sabahlar olarak. Ben yani şu anda öğrendim şu anda öğrendiğim <gülüyor> Unutuyorsun Fahir bildiklerini evet, unutuyorsun sen. Fahir. Üstünden geçmek lazım. Yani haftaya salı, çalışmam lazım. 20'si salı günü değil mi? 20'si salıdır herhalde. Günü. Salı günü Oktay. Teşekkürler. 20'sinde e, Hacettepe Üniversitesi'nde olacağız. Konferansla ilgili bir söyleşimiz olacak daha doğrusu. Öyle e, mi? O söyleşiyle ilgili ayrıntıları da önümüzdeki günlerde e, aktaracağız sevgili aktaracağız. Işte. Ne güzel. Doktorla, doktorlarla doktorlarla konuşacağız. Evet. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, Biraz hızlandırmış olduk programı. Ee, Kaan Bey nöroloji kompili sinire bakar diyerek uzun uzun e, anlatan uzun uzun anlattı ve dertlerini de anlattı bir taraftan da. Sorduk evet. da anlattı ama canım. sorduk da anlattı ama bir dokunduk bin bir daha ah işittik. işittik. Kaan Bey gökyüzünde tıp dünyasının temsilcisi. önümüzdeki günlerde havalar düzeldiğinde tebrik ediyoruz kendisini bir kez daha modern sabahların sonuna geldik tıp tıp tüm tıp Camiası. Camiasının e, tıp gününü, doktorlar tıp değil, gününü, günü değil, bayağı tıp bayramı. Tıp bayramını e, şenliklerle kutluyoruz. <gülüyor> Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda <gülüyor> buluşmak dileğiyle sizlere veda ediyoruz Hoşçakalın. kalın. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu ofis kaçkını. Ofis kaçkını. And as I still walk on I think of you.